Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd olsun. ve Bugünkü akide dersimizde Müslümanın kader hakkındaki akidesi kısmını göreceğiz. Kader Allahu Teala Allahu Teala'nın kitabında inna kulle şeyin halaknahu bi kader" ifadesiyle ve Resulükrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in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 ayetlerle de gelmiş. Yani bu tarif aynı zamanda biraz önce, biraz sonra size okuyacağım ayetlerin içeriğinde de bulunmaktadır. Mesela ve şeyin indehu miktar. Her şeyi onun katında bir miktar ile belirli bir miktarda takdir çerçevesindedir. Bir başka Ayette ve immin şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunazzilu illa bi kadarin malum. Kuşkusuz ki her şeyin hazinesi bizim katımızdadır. Ve o hazineden biz bililen bir miktarı indiririz. inne kulle şey'en halaknahu bi gadal bi önce sohbete başladığımızdaki ayet kuşkusuz ki bir şeyi biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır. Ayeti de aynı anlamı ifade etmekte. de ki bütün işler Allah'a aittir. Kul innel emra lillah. de ki bütün işler istisnasız her iş o Allahu Teala'ya aittir. Yani onun Faili mutlaka Allah'tır. Ve ileyhi yürce'ul amru kullu. Bütün işler istisnasız ona döner. Yani Allahu Teala'ya avdet eder. Fe subhanellezi biyedihi melakutu kulli şey'in ve ileyhi turca'un her şeyin hükümranlığı onun elindedir. Yudabiru'l emre min'es-semâ'i ard. Gökten yere kadar bütün işleri o takdir eder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 kader meselesine mutlak taallük etmektedir. Birincisi Allahu Teala ilmi ezelisiyle her şeyi bilmektedir. Kaderin dönüp dolaştığı ve odaklandığı nokta üç tane sıfatı taallük eder genelde. Birincisi ilim. Allahu Teala ilmi ezelisinde her şeyi bilmektedir.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 İnna rabbakumullahul ladzi halaka's semawati vel arda fi 6 ayyam Gökleri ve yeri yaratan, Rabbiniz olan o Allah bu gökler ve yeri 6 günde yarattı. Thumma istawa alel arş sure arşa istiva etti. Yudebbirul amra ma min şefin illa min badi izni O gökten yere kadar bütün işleri tedbir eder ve takdir eder. Onun dışında sizin için bir şefaatçi yok. Zalikumullahu rabbukum. İşte o Allah sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Fabudûhu efelâ tezekkurûn. Sadece ona kulluk edin. Öğüt evet, almayacak mısınız? Şimdi burada Allahu Teala burada Allahu Teala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 Üç 3 sorudan bir tanesi de bu ruh. Ve onların sordukları soru Kur'an-ı Kerim'de geliyor ayet-i kerimede bildiğiniz gibi. Ve yeselunuke'r ruh. Sana ruhu soruyorlar. Kulur ruhu emri rabbi. De ki ruh benim Rabbimin işlerinden bir iş. Sonra Vama ma utitum minel ilmi illa galila. Size ilimden az bir şey verildi. Yani bütün insanlığa verilen ilim, Allahu Teala'nın bu ayetinde bildiriliyor. Vama minel ilmi illa galila. Size ilimden az bir şey verildi. Nasıl bu ilimden Allahu Teala'nın ilmi hakkında söz söyleyebilirsin? Ey insan, ey zavallı!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 Akide de delil olamaz diyor. En terbiyeli konuştukları ki bu. "Sen Kur'ancısın. Kur'anla hareket ettiğini söylüyorsun. Peki ey zalim, ey nefsine zulmeden. Allahu Teala Kur'an'da demiyor mu? La takfu ma leyse leke bihi ilmun. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ikekana anhu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 olmamış şeyleri bilmez. Bakın Allahu Teala Allahu Teala bu zalimlere ne diyor biliyor musunuz Kur'an-ı Kerim'de? Bu zalimlere ne diyor biliyor musun? Ağaçtan düşen her yaprak tanesini o bilir diyor.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 Söylediğim ayet-i kerime En'am suresi 59. Bakın ayet-i kerimeye kardeşlerim. Hat suresi 70. Elem talem enallahu ya'lemu ma fi's semawati vel ard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 kıyaslamasından kaynaklanıyor. Problem burada. İnsanoğlu Allahu Teala'ya bir şey olmadan önce Allah onu bilmez derken Allah'ı kendisiyle kıyaslıyor. Haşa bakeller. Yoksa buna göre tetemezdi bu kelimeyi söylemeye. Bunların imanı hangi iman? Allah'ı kendi nefisleriyle kıyaslıyorlar.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 İnne zalike alallahi yasiir kuşkusuz ki bu Allah'a çok kolay. Allah hazreti hep şey yok. şer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 mahlukatın nasıl amel edeceklerini bildiğine kişinin iman etmesi gerekir. Hadere iman bu. Sonra o kişilerin, yani ezelde Allahu Teala'nın nasıl mahlukatın nasıl amel edeceği hususunda ister onlar itaat edici kişisi, kimselerden olsun, ister isyan edici kimselerden olsun. Ne kadar hızlık tüketecekler, ne kadar yiyecekler, ne kadar içecekler, neyi eskitecekler, nerelerde barınacaklar. Hepsinin levhi mahfuzda yazılı olduğuna iman etmesi gerekir insanın. Biraz önce size bir ayet-i kerime okudum En'am suresinde. Ben o kadar etkiliyor ki bu ayet-i kerime. Wama taskutu min varagatin illa bi illa bi ilmiha ya praktan yapraktan ashtaki yapraktan, ya praktan hirne dusa on ilmi la dishar.